Devam ediyoruz. Açık Radyo veya Açık Dergi programı günden güne sergisini konuşacağız. Galatasaray Okulu'nda bundan iki hafta kadar önce açılmış olan Alet Gıcı'nın üçüncü kişisel sergisi. Alet burada. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, 4 Haziran'a kadar sürecek Öktem Aykut'la işbirliği içinde ee, olduğunu da söyleyelim tabii. Bir önceki zaten buluşmamız doğrudan Öktem Aykut Galeri'nin içerisindeydi ee, evet. ateşle... Kılıç arasında. Kılıç arasında hep karıştırıyorum. Başlığı yese yandan hareketle oluşturduğum seriydi. Şimdi e, evet benzer bir hattan benzer bir sorgulama hattından başka e, bir durakta üretimin aslında bu gördüğümüz. Ermeni Patriği Mesrobiki'nin esasında yaşadığı demansın e, bir tür görsel karşılığı diyelim. Aret Gıcı'nın elinden çıkmış haliyle e, gözüküyor. Ben başlıktan başlamak istiyorum günden güne. E, bu aslında çok da bilinmeyen bir e, şiirden doğrudan alıntı. Garbis Cancikyan'ın ilk şiirdiymiş. Hatta ben bilmezdim ama Garbis Cancikyan bilinmeyen önemli bir figür. Niye onu seçtin? Merak ettim. E, Garbis Cancikyan e, aslında daha sonra keşfedilmiş bir şair. Hı hı. E, yani arkadaşları tarafından biliniyordu. E, çok da aslında e, şeyi değildi. E, ...tam şair olamamış... Hı -hı. Ee, ...çok genç yaşta öldüğü için... ...daha iyi şiirler tabii ki yazabilirdi... Ee, ...26, yaşında, 26 ölmüş. yaşında ölmüş... ...ve garip ee, bakımıyla... Yan yana evet, ...aynı dönemde... ...aynı şiirleri Ermenci... ...sonra Türkçe bir kitap yayınlıyorlar... Ee, ...onun... E, ...kendi... ...hastalığını ve sanırım... ...ölümünü anlattığı bir şiirdi o... ...günden güne... Hı -hı. Ee, ...ve orada zaten... ...hayatını günden güne soluşunu... ...anlatıyordu... Ee, ...buradan... E, ...Mesrop Mutafya'nın da... E, ...günden güne o... ...bizden uzaklaşmasını ve başka bir boyuta geçmesini... ...en iyi bu başlık... E, ...sim geliyordu diyebilirim... Evet. ...aslında ikisi de şimdi aynı hastanede... ...yatıyorlar yani Cancıkyan ...orada hayatını kaybetmiş... ...şimdi de Mesrop Mutafya'nın... ...orada yazıyor. Evet. Ee, ...öyle bir bağlantı evet, da var... ...garip galiba. bir şekilde ikisi de... E, Aynı hastanede şu anda yatıyorlar evet. evet. Ve bir şeye de bağlanıyor aslında konu sanırım katalogta yazan Evrim Altun yazısındandı. Bir tarafta Ermeni patriği meselesine giderken konu yani onun orada şu anda bakılabiliyor olması ve devam edebiliyor olması hayatına. Cancık yanında aslında bakılamadan yoksulluk içinde hayatını kaybetmesi meselesine de gidiyor. Ee, bu Bunun var mı senin resimlerinde ve yaptığın işlerde dokunduğu bir yer ya da böyle bir bağlantı kurmuş muydun aklında? Yani e, doğrudan bir bağlantı yoktu ama e, ikisinin hastane olarak da doğrudan bir bağlantı yoktu ama ikisinin de e, Yani Cancikya'nın şiiri e, şeyi tanımlıyor gibiydi Mesru Mutafya'nın son e, 8 senesini tanımlıyor gibiydi neredeyse hı hı. Evet Peki o zaman Mesut Mutafiyen'in belki dinleyicilerimizin daha geniş bir kitleden olduklarını düşünerek e, manasını belki konuşalım. Neden Mesut Mutafiyen'in e, resimlerini yapmak istedin? Ee, şöyle. E, Konuyu takip etmeyenler için. Evet biraz açıklayayım. Evet. Ee, yani bu hastalığı, e, Mesut Mutafiyen'in hastalığı e, biraz şeye denk geliyordu aslında bu bilinç kaybı. Ee, ve bu bu hastalık e biraz haf hafıza kaybı Hı -hı. ve tarih ve tarihle ve hafıza kaybıyla bağlantılı bir şeydi bu. Ee... Ve aslında bilir. yani Ağustos'tan bildiğimiz kadarıyla bir tür yönetilememe e, hali yani yönetim boşluğunda denk geliyor sanki onun yaşadığı demans bir yandan da hani e, hafızasızlık demeyeceğim ama e, hafızanın bastırılması diyelim ya da üst, üstünün örtülmesi diyelim bir yandan buna da tekabül ederken aslında... Ee, bir şeylerin de tam toparlanamaması, nihayetine var varamamasında benim kafam de en azından Ağustos'tan takip ettiğim kadarıyla Mesut Mustafa maalesef hiç öyle bir misyonu yoktu muhtemelen en başında e göreve gelirken ama şimdi biraz sin geliyor gibi sanki bilmiyorum. Kimseyi bir toparlamaç. <gülüyor> <gülüyor> eee alınacak mı kimse bunları söylediğim için ama e sen dedi bunun işte şey portelerle bir tür şeyi var. Araştırması sanki ne manaya geldi. Mutafya'da. Yani bu, bu işler biraz Mutafiyen'in son sekiz yılını anlatan ve neler yaşadığını anlatmaya çalışan bir, bir dizi seriden oluşuyor. E, tam metinden de söylersek aslında biz bunu yayında aktarırken biraz zorlanmıştık. Oradan tabir orada olduğu için yıllardır bilinsiz bir yerde yatağa bağlanmasına e, Mesut Mutafiyen'in neden olan rahatsızın tıbbi adı frontotemporel demanstan e, Hı -hı. yola çıkıyor olduğu gibi hafızayı, tarihi unutuşu ve yaşamla ölüm arasında asılı kalmış zamanı ele alıyor resimler denmiş. Bunları sen yazmadı muhtemelen. Siz, ben yazdım. Sen mi yazdın Ben aradın? yazdım. <gülüyor> ne güzel o zaman buyurun. <gülüyor> evet yani ilginç olan şu daha önceki e, sergile çok benzer e, tonlara sahip aslında e, buradaki resimlerde. Yani Yesen'in anlatısından çıkan figürler de Belli bir böyle bu ve siz ardındaki gibiydi. Hep ortak bir muamma sanki e, varmış gibi geliyor. Yani Mesrub'un hikayesiyle Geseyan'ın anlattığı kadınların hikayesi arasında. Evet yani büyük resimde tabii ki bir bağlantısı var hepsinin. Ee, yani ben genelde işleri e, bir yere dayanarak yapıyorum ama Hı -hı. onları mümkün olduğunca dönüştürmeye de çalışıyorum. Ee, yani bugüne taşımaya da çalışıyorum evet. işleri biraz ee, İşte bu şeyle de oluyor işte renkle ve atmosferle falan hı hı. Ee, Daha çok onları plastiğe dönüştürmeye ve resme dönüştürmeye çalışıyorum aslında hı hı. O yüzden de tabii ki bir benim elimden çıktığı için bir bağlantısı oluyor tabii markadın. Evet şimdi Galata Rum Okulu'nda seni beklemekti... ...4 Haziran'a kadar bunu hatırlatalım... ...peki niye insanları... ...bu portreyle yüz yüze bırakmak istedin... ...doğrudan böyle sorayım... Ee, ...yani şöyle... ...çok kıyıda... ...kalmış ve unutulmuş... ...ve unutulmaya... ...unutuluyor yani bu... ...ve insanlar görmek istemiyorlar... ...veya görmüyorlar... ...haberleri yok falan... ...o yüzden mesela... ...boyutları falan da büyük tuttum. Bu, bunun da bir şeyi var. Evet. Bununla biraz bağlantılı. Biraz daha insanların gözüne sokmak için. <gülüyor> ee, başka bir şeylerde olduğunu göstermek için açıkçası yani. Anla hmm. Anlatılanların dışında. Evet anlatılanların dışında. Evet. Biraz da mahremine giriyor gibisin aslında. şey <gülüyor> <gülüyor> Mutafiyanın tabii ki hayal gücü çoğunlukla mı <gülüyor> Evet biraz öyle. Hikayenin pek çok tarafına da aslında e, Mutafya'nın kendi hikayesinin pek çok tarafına da dokunuyorsun. Orada bir Glock silahı da görüyoruz örneğin. Hı hı. E, kuzu kafaları da görüyoruz. Portrelerin hı hı. yanında bunları da görmeye devam ediyoruz. E, aynı zamanda beyin çizimleri de var. Yani hı hı. çizim değil onlar aslında. Hı hı. Yani resimler. E, bütün bu sürece nasıl daldın? Bütün bu hikayenin içine nasıl daldın? Senin içinde bir Araştırma süreci gibi miydi bu yoksa zaten e, sen de izlerken bütün bu süreci içindeyken aslında hepimiz gibi izlerken <gülüyor> mi muhatap kaldığın şeylerdi bunlar. Senin için nasıldı o araştırma ve bütün bunları ortaya çıkarma süreci? Ee, ya Biraz zor oldu tabii çünkü çok saklı bir şeydi zaten aynı zamanda. Ee, yani bilgiye ulaşmak filan çok şeydi sadece e, bir hastalığın olduğunu biliyorduk. ...işte daha sonra... ...bu hastalığın ne olduğunu filan öğrendik filan. Ee, çok da bir şey yoktu tabi böyle... ...genel bir görsel filan yok. O yüzden... Evet. E, ...biraz kendi... önsezilerimle biraz da tabi araştırarak filan... E, ...uzun bir... ...çalışma süresi oldu yaklaşık... ...yani bu seriye başladım 2009 filandı sanırım... ...2010'du... Hı hı. ...işte ilk işleri yapmaya başladığımda... ...tamamladığımda da... ...2016 olmuştu yani işleri. Yo, ee, evet, biraz uzun tabii de bu şey için. Biraz zorlu oldu tabii şeyleri şeylere ulaşmak ama... ...bir şekilde hallettim onları yani. İlk ortaya çıkanlar nelerdi mesela? İlk ortaya çıkan... ...sergide gördüğümüz biraz... ...şey etkisi de olan tabii... ...oradan yola çıkarak yani... E, ...Bacon'un işine biraz... ...gönderme yaparak... ...ilk o çıkmıştı, sonra... E, e, ...sanırım... E, ...kendi portresi aşağıda duran... ...bir portre hı hı. vardı, o çıktı... E, ...sonra birbirini izledi işler... ...hepsini anlatmayayım da... Evet, ...tabii tabii. <gülüyor> bu arada Bacon'un portresi... ...demişken orada başka bir sergileme... ...tekniği de var yanlış hatırlamıyorsam... ...değil mi? Tam... Tuvallerden birisi miydi Bacon'ın şey göndermesi olan? olan i̇çeride... E, e, Bacon Velázquez'in bir e, papa portresinden hı. yola çıkarak yaptığı bir... E, onun, onun bir tekrarı vardı. Ona biraz gönderme vardı. Bu, e, şeydir, küçük odada duran yani işte. Karanlık oda odada iş. değil. Yani. Karanlık oda değil, bir küçük odada duran işte. E, i̇lk o çıkmıştı... E, neydi sorun? Ya? Şeyi sormuştum e, Sergile, mesela Sergi katına ilk girişte ha, evet. karşılayan resimde de başka bir yapıştırma iş gibi gözüküyor. Yani şey e, bir ha, iki yüzde üst e, Kağıt işleri diyorsun. Evet evet kağıt işleri ha, evet. Diyorum, evet. Üçlü Tuval figürün Üçlü figür. <gülüyor> ha, Evet e, o işler evet kağıt üzerine o işler e, o da biraz şeyi temsil ediyor e, kendi cenazesini temsil eden bir iş aslında o üç tane e, dini görevlinin deim eee ayini yönetmesi gibi bir şey o yani. Evet. Meşakkatli bir konu hakikaten. yani <gülüyor> şey olması da zihni mesai harcaması da muhtemelen e, caizse eziyetli olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani frontotemporal demans yaşayan bir patrinin iç dünyasının içerisine girmek 6-7 senede iyi <gülüyor> çıkmış <gülüyor> <gülüyor> demek de Demek <mümkün. gülüyor> Evet, Arit Gıcır'la beraberiz günden güne sergisi hakkında. Peki Galata Rum okulunda olması nasıl mümkün oldu? Bir kere çok isabetli olmuş onu söylemek lazım. Özellikle okulun evet. şimdiki boş hali, daha doğrusu yeni işlevli hali diyelim artık. Bienal mekan olarak da kullanılıyor ha. şimdi sergi mekanı da. Başka bir geçmişe de bir gönderme var bir tür ve çok yerinde hakikaten. O yüzden bu konudaki yorumunu almadan en azından bırakmayalım. Zaten. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Ee, sanırım... Ee... ...2010'da filan... E, ...Hera Büyük ...la tanış, ...2009'da filan tanışmıştık sanırım... ...o da görmüştü, atölyeme gelmişti... ...tanışmıştık filan, o da işleri gördü... ...sonra aynı dönemde Tankut'la... ...tanışmıştık, Tankut Aykut'la... E, yani ...işler bir yandan devam ediyordu... ...yani Hı. ben yapmaya devam ediyordum... ...işleri... E, ...ama Tankut'ta da bende de işte... E, bu işleri galeri dışında bir yerde göstermemiz gerekli diye bir şey vardı hep. Yani özellikle bende tabii. <gülüyor> ee, yani işlerin boyutları açısından da e, nere olabilir filan birkaç yer alternatif vardı zaten İstanbul'da. Yani sonra işte Heray'la tekrar bir konuştuk. O da e, çok destek verdi tabii bu serginin orada gerçekleşmesi için. Hı <gülüyor> hı. Ee, bir şekilde şey yerini buldu yani. İşler kendi yerini buldu. Ee, senin dediğin gibi de başka bir anlam kazandı. Çünkü karşıda bir tane Ermeni evet. kilisesi var. Yani pencereden sergiye dahil oldu yani. O, o kilisede. Kilisenin adı Kürkollü Savoriç Kilisesi. Muazzam bir yapıcısı evet. hakikaten. Ha. Belli ki zamanında belirliyormuş etrafını ama şimdi öyle. Evet. <gülüyor> Öyleymiş gibi değil, değil mi hiç Camdan öyle. içeriye giriyor şu anda zaten. Evet aynen öyle. Peki... Ee, teşekkür ederiz o zaman Biz var mı seçil yönelteceğim bir soru ee, Aras yayıncılıktan bir katalog Çıktığını söylemek lazım evet, ee, evet. Orada iki analiz yazısı da var hatta evet. Robert Koptaş'ın Ve Evrim, Evrim Altun, Altun. Evet, Bütün resimleri de görmek isterseniz Orada var içinde Bence çok güzel olmuş katalogda çünkü Teşekkürler <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, Bir konuşma olacağını çıtlattın ama evet. Kesin değil ee, Belki bağlayıcı olur yayında söylersek <gülüyor> Evet sanırım e ee, önümüzdeki haftalarda bu hafta belli olacak önümüzdeki haftalarda bir e, Galatasaray Okulu'nda bir konuşma olacak sanırım. Ben de dahil olacağım tabii. Bekliyoruz heyecanla onu da Evet, Arat Gıcır buradaydı. Günden güne sergisi açık hala Galatasaray Okulu'nda. Tavsiye ederiz